وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ve hayrül hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ali ve sellem ve şerrül umur muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a iman dersinin 130. dersindeyiz. Şerh Kitabul İman. İman kitabını şerh ediyoruz. 130. dersteyiz. Şu iman derslerinde de imanın rükünlerindedir.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 Fitne min haune doğudandır. Üçüncü bugünkü dersimiz üçüncü fitne Hazret Osman'ın maktelidir. Onu zulmdan öldürmeleridir. Bu fitnedir. Ondan sonra dördüncü beşinci böyle devam edeceğiz fitneleri sayacağız. Çünkü bu fitneler neden önemlidir arkadaşlar? Biz bu fitneleri Resulullah haber vermiş, mucizesidir. Bir de bu fitneleri tarihte bileceğiz, aynısını tekrar da Bu fitneleri araştıracağız. Neden oldu? Kim hata yaptı? Hatalar nedir? Bunlar bizine koyar. Zaten tarih ibrettir. Allah Teala diyor sana: "Ehsene'l-kasas." peygamberlerinin kıssalarını sana anlatırız. Neden? Hatta ulil elbab, aklı olan oradan ders istimbat etsin. Evet, bu fitne, Hz. Osman'ın ölümü fitnesi. Böyle bir fitnedir ümmette. Fitne nedir dedik? Fitne, gelse sel dalgaları gibi gelir. Sel dalgası gibi gelse kimse kendinden emin olamaz.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 Bu dünya bir imtihan tarlasıdır. Bu intihan tarlasında bütün çeşit fitneler vardır. Bu fitnelerinde en büyücü nedir ki? Hazret Osman'ın ölümüdür. Hazret Osman'ın ölümü çok büyük bir fitneydir. Hatta fitnenin başıdır. Onu şimdi açıklarız. Ama bu Hazret Osman'la ilgili Hazret Osman Çin'dir Bir kısacası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 Bunlar da dört tanediler. Ebubakir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum). Bu dört halifelerden birsidir. Bu nedir? Nübuvvet min hacindedir. Yani Hazret Osman Resulullah'ın Resulullah'ın tezkiyesiyle Resulullah'ın yolu zerdedir. Bu bir. İkincisi Hazret Osman on tane müjde verilen müjde cennette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 Kurtarmıştı. Hazret Osman kimdir? Hazret Osman adı Osman'dır. İbni Affan, İbni Ebil As, Emevi'dir. Resulullah'dan sallallahu aleyhi ve sellem alt, dördüncü dedesinde Abdülmenef ile birleştirdiler. Osman Taif'te doğdu. Resulullah'dan sallallahu aleyhi ve sellem 6 yani de bir rivayette 6 kusur önce. Yani Resulullah'dan 6 yaş küçüktür. Hazret Usman'ın babası çok zenginidir kura işte, büyük bir taciridir. İşte Hazret Usman da ticaretini babasından aldı ve babası ona çok büyük bir miras bıraktı. Hazret Usman da o mirası İslam avrıcı kullandı, parasıyla cenneti aldı. Hazret Usman. Ondan dolayı Hazret Usman mübeşerdir cennetten müjdelenmiştir. Bir daha. Hazret Usman radıyallahu anhu on kişiden birsidir ilk İslam'a girenler. İlk İslam'a kim girdir? Kadınlardan Hz. Khadice. Erçeklerden Ebubekir'in Sıddik. Çocuklardan Hazret Ali. Sonra Abdurrahman ibn-i Sonra yan 5. yan 6. Hazret Usman'dır. İhtilaf rivayetlerden. Hazret Osman ilk ondan 10 on şahıs Müslüman oldu. Resulullah'a iman ettiler. Birincisi e, onun on, 10 on, on taneden bir tanesi Hazret Osman'dır. Demek Hazret Osman nedir? Mübarek bir zattır. Kimin elinde İslam oldu? Sıddık-ı elinde İslam Bak zincirlemeye bakın. Senetleri bunların yüksektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıdırlar.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 Hz. Usman Resulullah'ın neyini almıştır? Kızını Lukayya. Lukayya ne zaman vefat etti? Ee, Bedir Savaşı'nda. Hastaydır. Hatta Hz. Usman Bedir Savaşı'na gidemedi. Lukayya vefat etti ondan sonra. Ondan sonra ikinci kızını Resulullah sonra onunla evlendirdi. O da kimidir? Umkelsun. Yani Resulullah'ın iki, iki sefer damadı olmuştur. Bakın biz kimden bahsediyoruz? Hazreti Osman'dan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümkel'sün de vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? "Lev kane indi thalitha Osman." Üçüncü kızım olsaydı Osman'a yine evlendirdim. Onun için Hazreti Osman'ın lakabı nedir? Zun Nurayn. İki nur sahibi. Kimdir bu nurlar? Ruqayya Ümkel'sün neden bunlar nürdüler? Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ciğeridir. Çiteni kızıdır. Evet. Hazret Osman Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bütün gazveleri gördü. Bütün savaşlara katıldı. Hazret Osman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye'de elçisidir. Resulullah kimi elçi gönderir? Allah-u Teala kimi elçi gönderir? En sevdiği kulu, en sadık kulunu en emin kulunu seçer. Resullah şimdi seçti, Hazret Osman'ı seçti. Nereye gönderdi? Kâfirlere. Kimi temsil etsin? Resulullah'ı temsil etti. Onun için Hazret Osman dedikodu çıktı, Hazret Osman'ı öldürdüler. Ama belli değil. Metçe giderken, Metçeller zulmettiler Hazret Osman'ı hallat cerkadan vurdular dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat aldı ashabının tehteşşeceren ağaç altındaki beyat-ı rızvan. Her sahabe elini el üzerine koydu beyat verdi. Ben sana ölüme kadarı vardım. Malım, canım hepsi sana fedadır bu Allah'ın yoluna fedadır. Hazret Osman yoktur. Resulullah o bir elini koydu diğer ellerin üzerine dedi bu da Osman'ın elinin yerine. Çünkü Osman yoktur. Ben Osman'ı temsil ediyorum. Evet. Hazret Osman e, radıyallahu anhu Böyle bir mübarek bir şahsiyettir. İslam'da üçüncü adamdır. Hatta Ashab-ı İkrem derdir, Resul, diğerdir Resulullah zamanında pe peygamberden sonra en faziletlimiz Ömerdir e, Abu Bakır'dır, sonra Ömerdir sonra Üsman'dır, sonra süserdir, Resulullah da süserdir. Yani hata konuşsalar Resulullah süsmez, düzeltir. Üçüncü adamdır.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 Yoksa nasıl üçüncü adam olur İslam'da? Demek ki nedir? Hakiki mü'mindir. Ama bir sifatı vardır, diğer sahabeler ona yetişemediler. Nasıl Ebu Bakır Sıddık'ıydır? Diğer sahabeler Sıddık olsalar da ama Sıddık'ın imamı olamadılar. Hazreti Ümer neydir? Ne vermişti Resulullah ona? Mülhim. Yani benden sonra çime ilham gelse Hazreti Ümer ne gelir? Hazreti Ümer mülhimidir. 17 sefer Kur'an ayeti ona muvafakat etmiştir. Hazreti İsra'nın nedir? Neyle meşhuridir. Hayasıyla. El haya min el iman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya imandan bir şubedir, bir parçadır. Şedidetul haya o kadar hayalidir. Nasır bir bakire kız 13-14 yaşında babası gelir kızım evlenir misin? Ne kadar uzanır? Pantere batar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 Dedi "Usman'dan utandım. Haya ettim Osman'dan." "Nasıl ineye bulordan hayâ etmedin?" dedi. "Nasıl bula Osman'dan hayâ etmen?" "Keyfe la astahi min raculin tastahi minhu'l melaikah?" Nasıl bir adamdan, bir şahıstan hayâ etmen, melekler ondan haya eder. Ne kadar hayâ eden meşru idi. Onun için Hazret Osman hayası gereği nedir?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 Ceyş-ül Usur, Resulullah Ceyş'i gönderecek Şam'a yoktur. Erzak yoktur, malzeme yoktur. Ceyş'i gönderecek hiç bile mal yoktur. Çin bu Ceyş'i, tecihizatını, katkı koysa, yani eğer teşkilatını alsa, bunu donatlasa ne olur dedi? Cennete almıştır. Onu da Hz. Usm'a bütün malını koydu orada, cennete Evet Hazret Osman böyle bir Hazret Osman idi. Hazret Osman ne zaman hilafete geldi? Hazret eee şeyden sonra Hazret Ömer'in ölümünden sonra. Hazret Ömer 6 tane şahıs bıraktı. Bu 6 şahıs 3 günün içinde anlaştılar. Bir rivayette 6 günün içinde anlaştılar. Ne olacaktır? İçlerinden bir tane seçtiler. Üç gün sonra anlaştılar. Hazreti Osman'ı seçtiler. Yani Hazret Ali'den sonra ehil çindir. Şeyden Hazret Ömer'den sonra ehil çindir Hazret Osman'dır. Ne zaman hilafete seçildi? 23 senesinde. Hicri 23'te. Hazret Ömer'in ölümünden sonra. Evet. Şimdi Hazret Osman'ın bir de bir kısaca şeyine bak hilafeti 10 sene sürdü. Hazret Osman ın. hilafeti 10 sene sürdü. İlk 5 senesi 5 buçuk biraz daha çoktur güzel geçti. Ondan sonra ne başladı? Biraz kargaşa başladı. Fitne başladı ölümüne sebep olan olarak. Şimdi Hazret Osman bu 10 senede ne yaptı? Ona bir bakarım kısaca. Birincisi Hazret Usman Medine ile Metçe Mescidi'l Haram'ı ne yaptı? Genişlettirdi. Çok genişlettirdi. Hazret Ömer Medine'yi genişlettirdi. Mescidi'nin ne ama az bir şey. Hazret Usman bayağı aldı. Atrafındaki evleri genişlettirdi. Bu nedir? En büyük faziletlerinden birisidir. İkincisi Ata yani şey e, zekatlardan gelen, ganimetlerden gelen çift, 3, 4 katına çıkarttı. Yani bu ganimetleri paylaşmakta çok eli boluydu. Dedik Allah yonda infak ediyordu. 3, 4 kata Hz. Ömer zamanından daha fazla çıktı. Çünkü neden de futuhat çok oluyordu o zaman. Üçüncü yeri ihya etti.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 Millet hepsini nereye geliyor? Mekke Medine'ye toplanıyor. Kalabalık oluyor. E, Arablar da ziraatten uzaktılar. Onun için kim bir yeri ihya etse o yeri ona verdi. Bu da büyük bir faziletlerinden. İlk önce dördüncü fazileti ilk önce Ramazanlar'da iftar kurdu. Mawaidur Rahman dedi. Rahman'ın sufrası dedi. Sufralar açtı. Büyük şehirlerde, Mekke Medine' ve ne olsun? İftar sofraları açtı. Onun için bizim de bir gündeme mesela iftar sofraları nereden gelmiş? İşte Hz. Osman'ın sünnetindendir. Niye her şey şahı? Tabi Tabii nereden getirdi Hz. Osman'ını ya kendisinden koymadı. Tabii kendisinin sünneti de bize sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor benim ve dört halife raşid halifenin sünnetine simciv kızardı.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 Altıncı Hazret Osman zamanında ilk önce başlangıcıdır. Nedir? Bütün Müslüman ülkelerinde mushafları topladı. Teç mushaf üzerine bizi topladı. Bir gün elimizde olduğu mushaftır. Bu da onun için bir fazilettir. Çünkü mushaflarda ne vardır? Karışıklılar vardır. İçine tefsirleri koyurlar. Haşelerinde yazıyordur, giriyordur, dur. Bazılar acem dillerinde Yeni Müslüman olmuş. Türk var Fas var Hindi var vesaire bu dilden Rum var ne oluyordu? Dilleri, lehceleriyle, yamuk dilleriyle yazıyorlardı. Onun için Hüzeyf ibn Yaman, Abdullah ibn Mesud emir-i umnin Kur'an tehrif örmeden önce onun için heyeti kurdu. Heyet kararıyla Kur'an'ı bir araya topladı. Yedinci, Hazret.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 Onun zamanında öldürdü. O da nedir? Yezdicil. En son kralıydı. O öldüğünde artık Faris İmparatorluğu umudunu çesti. Yani ataşperestler bitti. Evet, Hazret Osman zamanında. Sonra bu tarafa gelirken biraz Azerbaycan, Erminiye, buraları hepsine Hazret Osman zamanında yetişti. Nere kadar geldi? Biraz daha gelelim Batı'ya doğru Ankara'ya kadar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 Kapalıdır. Fitne bir kapıdır. O kapalıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sırdaşı kimdir? Hüzeyf ibn-i Yemen. Ki münafıkların listesi onlardadır. Hüzeyf ibn-i Yemen Hz. Ömer Celir de ondan sorardır. Çünkü Hüzeyf ibn-i Yemen'in özellikleri nedir? Hüzeyf ibn-i Yemen diyor ki Resulullah'tan siz her yolunu sorardınız. Ya sonra cennete nasıl gidelim? İşte bu, bu amelleri yapsın. Diyor, siz bunu sorarken ben derdim ya Resulullah cennetin engelleri nedir? Beni cengi, cennete ne engel koyar ve cehenneme beni ne götürür? Onları sorardım. Siz helli sorardınız, ben şeri sorardım. Yok şeri sorunun neden? Hate içine düşmeyin oyununa gelmeyin. Onun için fakihidir. Bu meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de sırdaşıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bütün sırlarını, münafıkların adını bile vermişti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 Bu babdan Hazretülmüer. Onun için dedi fitneyi sordu. Fitne ne zamandır nedir dedi? Korkmaya Emir el Mu'minin dedi. Senle fitnenin arasında dedi sağlam bir set var büyük bir kapı var dedi. Leysa aleyk minha başun ya Emir el Mu'minin. Senin üzerine bir zerre gelmez fitneden dedi. İnne bineka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 O kapıda kimdir? Hazreti Ömer kendisidir. Geçen derste dedik Hazreti Ümer'i kim öldürdü? Yine doğudan gelen bir Mecusi Ebu Lü'lü Mecusi onu öldürdü. Hazreti Ömer o kapıydır işte. Ne oldu oldu? Kırarak atıldı Öldürerek Hazreti Ömer atıldı. Onun için bu fitne kapanmaz. Ne zamana kadar? Deccal çıkana kadar, Ya'cuz macut çıkana kadar. Hatta Mehdi, Mehdi'den sonra Hazret ise o zaman biter. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüveyf ebn Yemen ne dedi? Kapı kırıldı. Hazret Ömer'den bekliyoruz birinci fitne nereden başlayacak? Hazreti Ömer kapıydı, fitne kapısı kırıldı. Zorla açıldı. Kaldı birinci fitne. Hz. Osman'ı öldürürken Hüzeyfe ibn Yemen ne dedi? Resulullah'ın sırdaşı bunun fakihidir. Dedi ki Müslüm'ün rivayetindesi gibi. Tabi o birinci olay Bukhari'de geçiyordu. Burada Hüzeyfe'nin sözü Müslüm'de geçiyor. Evvel fitne katl-ı Birinci fitne Osman'ın ölümüdür dedi. Osman da öldü. وآخر الفتن خرود الدجال فتنان دسون دل الدجال نتخشدو والذي نفسه بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حب من حب حبة من حب قتل عثمان إلا تبعد الدجال إن أدركه.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 eğer ona idrak etmese bu fitne, kabrinde bile deccele iman eder. Kabirde bile kurtarmasın deccelin fitnesinden. Bu gaybi bir meseledir. Gaybden sahaba haber veremez illa ki Resulullah'tan haber almasa. İstihadi i̇şte bir fıkhı değil bu. Gaybdir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meseleleridir. İşte Hazret Osman'ın ölümü Üç fitnedir. bu birinci fitnedir. Başladı fitne durmayacaktı. Durdu mu fitne? Bak Hz. Umar'dan sonra, Osman'ın ölümünden sonra ne çıkar geleceğiz önümüzdeki ders? Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı, hariciler. Taci diyor bugüne kadar. Bugünde ne çıktı? Biz yaşıyoruz. Beşar fitnesi, Şeyhül ezher fitnesi. İlim adına Sisi'ye diyor öldür bu haricileri.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 Onun için kılıp kıyafet önemli değil, önemlidir, evet. Bir alim de kılıp kıyafatsız olmaz. Yani tüysüz müşsüz bir alim olmaz. Alim sünnete uyacak şeriata uyardık. Şeriatte ne var? Her şey var. Her şey yerine getir. Onun için bir Rabbani alim gördünüz mü sakalsız? Imkan yok. Ha olabilir, bazı konuda Rabbanı kalmış ama imam olamamış. İmamlar her zaman olan gösterirler tarihte, her zaman sünneti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 Neden? Anladılar ki bu fitnenin büyügüdür. Fitne başladı dediler. Ve bil başladı. Onun için çok üzüldüler. Bütün sahabelerin sözleri var. Biz burada aktarmaya kalksak olan bir sahabenin sözü var tarih kitaplarında. Bu fitne hakkında ne dediler? Hepsi üzüldü. Hatta bazı sahabeler vasfediyorlar. Diyorlar neredeyse sahabeler üzüntülerinden akılları bile neredeyse gidecektir. O kader ne yaptı onları? Hüzün, üzüntü sardı. Anlatabildim mi? Hüzün sardı onları, ne yaptıklarını bilemediler. Nasıl Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatında ne yaptı? Ne dedi? Dedi ki kim dese Resulullah ölmüştür öldürür bunu. Resulullah ölmemiştir. Hazret Ömer gibi bir şedid adam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 Hazret Usmanı ettikten sonra geldiler dedi ben nasıl olur Ümme Usman mazlum olduğu onun peşinden halife oluyorum o kadar mesela Hazret Ali ne Basra'da Kufa'da gelip beyat veriyordular beyat verenlere diyordu ki nasıl olur ben ha? Hazret Ali'ni Hazret Usman'ı öldürenlerden beyat alayım.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 Me Mekke'den, Ümre'den dönül, Hac'den dönürler. Medine'ye yolda bir de sıktılar. Dediler Hz. Osman öldü. El ayağı tutma diyor. Dedi Medine'ye giremem ben dedi. Osman'ın yerini nasıl görelim böyle mazlum öldürmüş. Döndü. Dört ay bile Mekke'den çıkamadı. Diğer analarımız aynen durumda. Hepsi bu meseleyi farkına vardılar. Eydir neden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 İman seni koyar. Attığın adımı da doğratarsın. İşte onun için Buhari'de geçiyor. Abu Musa'l-Eşhari diyor bir gün bir adamın bostanında oturmuştuk. O bostanın da kapısı var. Resulullah diyor oturmuş. Kapı çalındı. Aç dedin. Dedi Abu Bakır'dır. Dedi aç ona cenneti müjde ver. Abu Bakır girdi. Sonra kapı çalındı. Kimdir dedi Ömer'dir. Aç ona cenneti müjde ver. Açsın diyor Ömer'e dedim bu Resulullah seni cennetten müjdeler. Her şey şükrediyor. İçeri görüyor. Sonra kimdir üçüncüde? Dedi Osman'dır. Durukladı Resulullah sallallahu aleyhi ve Abu, Abu Musa'la eşhari diyor ben korktum. Osman Resulullah durukladı ne oldu? Dedi aç kapını ee, ona e, şey e, durukladıktan sonra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 sen imtihane girdin bir saat değil mi? Bir saattir imtihan. Bir saat on soru var senin önünde terletirsen onlara yazana kadar. Ondan sonra yan başarılısın ya sınıfta kalmışsın. İşte bu belvedir. İmtihandır. 13 Resulullah durukladı sonra müjde geldi Sama'dan atlattı geçti sınıfı. 13 Osman da şükür etti, etti Allah'tan sebet diledi. Bir Abdullah i̇bn Umar Hz. İmam diyor, bir adam böyle geçiyor. Dedi yuktelu fiha hada Bu adam dedi, bu gelen adam o gün mazlum olarak ölür. Mazlum olarak ölür. Zulma uğrarlar yani. Zulümden ölür. Abdullah İbni Ömer de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 Uhud dağı Resulullah üzerinde durdu. Uhud dağı Resulullah'ı çok sever. Biz de sever ha. Şu anda da bizi sever. Ne diyor Resulullah? Uhud yuhibbuna ve nahubbu. bizi sever, biz de onu severiz. Öyle bir dağdır. Resulullah'ı görürken dayanamadı, titredi. Bugün de titremeyi biz ne Rüzgar deprem oldu, yerinden oynadı. Sarsıldı dağ. Resulullah ayağını vurdu dağa böyle üzerine. İt bit ya Uhud dedi. Dur dedi Uhud. Sağlam dur. Senin üzerinde he فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان Buhari rivayet ediyor. Senin üzerinde peygamber var, sıddık var, iki tane şehit var. Sıddık Abu Bekir'dir, imamlarıdır. He? İki şehit var. Hazret Ömer şehittir. Mecusi birsin öldürdü onu. Hazret Osman'ı da kim öldürdü? Cahil Cüvele. Evet. Onun için ee, bir rivayette de kıyametin alameti dedi ki Resulullah ve ıza rufi'a seyfu alel emedi lem yuva' Kılıç kalktı. Hakkın üzerine ondan sonra bu kılıç kılıçdan girmez. Hak kimdir? Hazreti Osman'dır. Kalktı üzerine kılıç girmedi. İşte bu imtihanda ne Sabır ister. Hazreti Osman da bu sabrı gösterdi.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 Medine'de çok ashab Medine'yi terk etti, sağa sola gitti dini eğmağı için. İnsanlarda cehalet olduğu için, Çin nefret var bir kısmında. Hasadet var bir kısmında, niye kurayişler her zaman efendidiler, niye başladılar? E bazı e, mürtetlerin torunları, babaları öldü, sahaba kılıçlarıyla bunlar hepsi içlerde kalıyordu.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 Allah-u Teala ayette geçtikleri gibi, gibi çocuklarını bildikleri gibi Resulullah'ı biliyorlar. Nasıl bu çocuk benim belimden gelmiştir? Eminim bununla. Öyle biliyorlar. Kendi oğulların tanıdıkları gibi biliyorlar. Ama hasadetlerinin Yahudiler hasadet tayibidler. Geldiler İslam'da genişleşmiş. Eskiden münafıklar bile Medine'de işleyemiyordular. Nifak işlemiyordu. Allah keşfediyordu onları. Sahabaların imanı ne Onları yok ediyordu.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 Halife olması lazım Bu fitneleri attı. Bir de ne Recai dedi? dedi. Raca akidesi nedir? Yani e, Hazreti İsa nasıl dönüyor? Ha? Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem dönecektir dünyaya. Bu türlü fitneleri attı. Yavaş yavaş geldi insanları karıştırdı. İşte Hz. Usman'ın da üzerine bazı noktaları aldılar. Yüzde dokuzanın aslı yoktur.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 kusur eee 25 kusur şey vardır. valileri vardır. 5 tanesi akrabasıydı. Ama akrabası da suçu değil. Zaten Kureyşlilerdedir hepsi. Kimidir? Hazret Muaviye'dir. Hazret Muaviye kendisi tayin etmedi. Hazret Ömer tayin etti. Hazret Muaviye de cumhur-u ittifakıyla salih bir sahabedir. Resulullah'ın Çatibidir, müminlerin dayısıdır. Ondan sonra işte bazı sahabeler, bazı liderler vardır, akrabaları, onlar da hepsi tarihte ispat edilmiştir. Hepsi güzel kumandalardırlar. Ehil idiler bu Bir kısmını da aldı. E, Velid İbni Ukbe'yi aldı Kufa'dan, Basra'dan. Neden? Dediler işte bu gücün içki içerek görüldü bunu.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 Yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız kalkar kıyamet gününde. Hazret Osman'ın nasıl suçu var? Resulullah haber vermişti. Ondan sonra e, Hazret Osman'ın üzerine işte Resulullah'ın hatimi kaşası, yüzüğü bir kuyunun başında Hazret Osman elinde oynatıyordu, kuyuya düştü, kayboldu. Bu kadar kuyuyu boşaldılar, bulamadılar. Bu türlü meseleleri ne aldılar Hazret Osman üzerine? Mesel aldılar. Uydurdular işte Abu Abdullah İbn Mes'udi e öyle döydü ki bu bağırsakları patladı dediler. Çıktı dışarı. Halbuki öyle bir şey yoktur. Abi bu bağırsakları dışarı çıksaydı o zaman da antibiyotik de yoktu. Ölürdü sahabe ama ölmedi. Demek ki bu türlü Ammar'a işte zulmetti. Halbuki Ammara'ya zulmetmemiş. Öyle bir şey yoktur. Bu dedi ne oldu insanlar da hazır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 Olarlardan fitne sahiplerini, bu dedikoduları getirsinler. Görüşleriniz nedir? Oların fiçilerini dinleyelim, cevap verelim. O Ve fiil geldiler, Çinli senesi. Geldiler, Hz. Osman'dan oturdular, Hz. Osman oturdu olarla bütün şüphelere cevap verin. Hiçbirisi bir şey diyemedi, elleri boş, yüzleri kara döndüler. Bir şey diyemiyorlar. Sahabeler heyet oturmuş. Anlatabildim mi? Bütünci mahkemeler gibi değil, davutun mahkemesi gibi. Benim dedirim dediktir. Hayır. Sahabeler oturmuş, her şey serbest. Hatta öyle serbest kullar, bazı sahaba dayanamadı, meclisi terk etti. Nasıl siz Osman'ın karşısında böyle konuşuyorsunuz? Ama Hazreti Osman hep tabiati gereği alttan alıyordu. Bu kalkanlar, kimler iyidir? Alimler diyorlar. Baş kaldıranlar. Ayaklandılar Hz. Osmana karşı. Bunlar, alimler diyorlar, beş sınıftalar. Bir kısmı dinde aşırı gidenlerdir. Dinde aşırı. Bir de var aşırı gidenler, harici fikri. Bir küçük hatayı büyük görüyor. Hariciler ne gördüler? Bir sefer içki içsin cehenneme gidersin, artık tober etsin olmaz. Bu bir aşırı. Zina yaptın, bitti. İşte bu aşırılıktandır. Yani...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 Abuzerri Resul diyorlar Hz. Usman sürgüne gönderdi. Sürgünde yani bir yerde kalacaksın orada, mecburi kalacaksın. Yani sürgüne göndermişler. Bunlar ne oldu? Bunlar, bunlar fitneye hazırdılar. Bu şeyleri taşıyamadılar. Dördüncü meseleleri Hz. Osman'ı çekemeyenler. Hz. Osman fazilet sahibidir, çok inişaktır. Anlatabildim mi? Çeçe mi Bazen sahabe çocukları da. Hazret Uçmana bazıları diyordu bana mesela bir vilayet ver. Hazret Uçma vermiyordu onlara? Neden ehil değiller? Abu Zer geldi Resulullah'a dedi ya Rasulullah bana devali ta'nit. Hayır dedi ya Abu Zer. Sen bu konuda ehil değilsin. Sen git ibadetine bak. Her şey ehil olacaktı. E bir kaç tanesi reddetti. Mesela Muhammed İbni Ebi Bekir, Hazreti Ebi oğlu Muhammed. yani Hazret Osman'ın kendi beslediği bir yetim vardır. Muhammed İbni Ebi Hüleyfe. O. Vülayet tetler vermedi bunlara. Bunlar kalktılar, yetiler, yetiler. yetiler. Mısırlılardan orada Çin yarattılar? Beşinci sınıfta avam, halk. Parantez arasında bir günde ne diyorlar? Hı? Bozguncular. Bozguncular. Herkes bir tane gelse onun peşinde koşar. Yani bugün de ne veriyorlar bu baltacı Misirlilerde Şebihe Suriye'de Taksim'deki dedir, çabulculara para veriyorlar, ötüyorlar. Ne kadar para o kadar araba mekanı imha ederiz. Dağıtırız, karma karşı kadar, adam öldürürüz. Parayı ver Eskiden şey vardı, atıyordum para o kadar çalıyordu kalan Aynen o kadar.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 ne yaptılar? Dediler ki, bunlarla anlaştı, döndüler. Ondan sonra bir daha fitne yeni baştan işledi. En son sene 34. Hicri senesinde Hazreti Osman'ın öldürdüğü senesinde hac mevsimiydi. Sahabeler bütün Medine boşaldı. Sahabeler hep saça gidiyor. Hazreti Osman Medine'de kaldı.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 Anlaştı. istediklerini veririz. Tahkik açarız. Bilmem ne açarız. Her şeyi dedi. Tamam dedi Hazreti Hüsnü. ahlakıyla onları ne yaptı? Sakinleştirdi. Hepsi döndüler. akılları İraklılar, İraklılar misirler misin Burada iki rivayet var. Birincisi ehl fitne Abdullah bin Sebeen adamları ki bu ağır basıyor. Ne dediler? Ya bunlar döndüler. Oyun bozuldu. Ne yaparım? Kalktılar Hazret Osman'ın dilinle bir mektup yazdılar. Kaşasını vurdular. Elçisidir diye gönderdiler bunu. Yolda onu yakalattırdılar. Aha dediler Hazret Osman valisini Misir valisine mektup yazmış. He? Eğer bunlar çabulcular dönseler Mısır'a e bunların kellerlerini Hazret Hazreti Osman'a yakışır mı böyle bir şey? İmkanı yoktur. Tanıdık Hazret Usman için. Melek onları tanıyor. Onlar ne olurlar? Aha Hazret Usman bizi öldürüyor. Döndüler. Fitne yeniden. Fitillendi. Fitne. Ondan sonra ikinci rivayet Mervan İbni Hakem Hazret Osman'ın neyidir? Yarsak yardımcısıydı. Kaşa ondaydı. Diyorlar o iştihad etti. Hazret Osman'ın dilinden yazdı. Nasıl halifeye böyle ihanet çekemedi yani? Bu rivayet zayıftır ama ahır olan o bir rivayet. Her neyse Hz. Osman'a geldiler bir sefer dediler Abdullah ibn-i Hakem ver bize. Marvan ibn-i ver öldürür. Hz. Osman vermedi onu. İşte Hz. Osman'a ambargo yaptılar. Yani. Önce 1. Cuma Hazret Osman geldi. Bunlar da camiyi doldurdular mescidine bu Hz. Osman çıktı minbere, sataşmaya başladılar. Minberde hutba verirken arkadaşını üstesen desen o cuman batıldır sen. Bunlar sataşmaya başladılar imam. Hazreti Osman aldırmadı devam ediyor. Bu sefer başladılar taş atmaya. Hatta başı mübarek başı kanadı. Ondan sonra sahabalar aldılar. Ondan sonra Hz. Osman'ı camide namaz kıldırmaktan yasakladılar. Evine ambar yok bir rivayette iki bin tanediler. Irak'tan, Yemen'den, Misir'den toplanmışlar. Bir büyük ne olmuş? Miting nedir bu? Toplanmışlar insanlar orada gözleri dönmüştür. Tabii bu kaç gün süre? Bir rivayette 30 gün, bir rivayette 40 gün süre. Hazreti Osman anlaşıyorlar. Ashab-ı diyor, savaşalım, hayır diyor. Hazret Osman müselimdir. Kanı sevmez. Kanı sever. Nerede sever? Cihar Meydanı'nda. Böyle Müslümanların içinde sevmez. Bunlara karşı nedir? Merhametlidir. Ruhama a Müslümandır. Yanlış etmiş. Aldanmış. Şeytana uymuş. Ondan sonra mesele uzundur. Bu tarih kitaplarında yazıyor. Hazret Osman'ı sahabeler Hazret Ali vasalıyla İkna etmeye çalışırlar. İzin ver. Bunlardan savaş ederim. bunları hepsini öldürelim. Gönderelim memleketlerine. Hazret Osman diye rayın. İzin vermem. Benim yüzümden Müslüman kanı dökülmesin diye. Hele Resulullah'ın Medine'sinde. Kabul etmez. Ondan sonra suyu keserler onu, Erzakı keserler. Vesaire. Öldürülmesi Hazret Osman'ın çok nedir? Vahimdir.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 O ayet neydi? Fe seyekfikuhumullahu ve hu's-semiu'l-alim. Bakara'nın son 1. sonunda sonunda. Orada duraktan. Anlatabildim mi? Hazret Osman ölür. Hatta onun bir bekçisi var. O da bir telellerini öldürür. O birisi gelir onu öldürür. Hatta bir kadın var. Hizmetçisi onu bile öldürür. Hazret Osman öldürülürler. Ondan sonra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 hakim rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah'ı rüyamda gördü Ey Usman sabret bu cuma bizimdensin. Hüjde vermiştir. Ona. Bu cuma bizimdensin. Onun için diyor sabretti. Evet. Hazret Usman'ı öldürenler çifili fiili olarak öldürdüler onu. Yende fiili olarak katıldılar. Yani avam değil. O çibintene değil.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 Hepsi ne oldu? Öldürüldü diyor. Onun için bir kısmı kuşman oldu. Geldiler Hazret Ali'ye dediler ya emirel Mu'minin biz kuşman olduk. Hazret Ali Haşir surasında 11. ayet okudulara. Kemetheli şeytanin İza kâle linsâni ekfûr felemmâ kefere kâle innî berî'um minke innî akhâfullâhe rabbel alem dedi o şeytan gibi insana der çüfret, çüfrettikten sonra der ben senden beriyim, ben Allah'tan korkarım. Senin tövben ne yazar ya? Sen büyük bir cülmüş dedi. Sa'd ibn Ebi Vakkas biliyorsunuz. Geldi dediler ona işte bunlar tövbe ettiler. Ne okudu? Kehif surasının en son ayetlerinde kul helnune bil bil'aksarin amale size haber verelim ameller en boşa giden çimlerdir. Olardır, ne de? neler? Ellezine dallasa'u fi'l hayatid dunya. Amelleri boşa gitti dünyada ve hum yahsabun annahum yuhsinun sun'a zennedulek amel işlediler. zaten bunların birçoğu zennediyorlar İslam'ı savunuyorlar Hazret Osman'ı çekiyorlar hesaba neden? İslam'ı savunmak için. Onun için Hazret Saad bin Ebi nedir? Duası müstecap biliyorsunuz. Bir adam iftira etti ona ve dava açtı ona dedi ya, ya Rabbi bunun ömrünü uzun et, fitneye orat onu Tabi indiyordur. Bu adamı Kufa'da görerdik. Öyle yaşlanmış ki çiftlikleri gözün üzerine düşmüş. Yaşlılıktan ama sokakta cariye kadınlara sataşırdır. Diğerler utanmıyor musun sen bu yaşlanan ne yapalım? Bir yaşlı adam Sa'din fetvası şeyine bedduasına şey yapmış. İptil olmuştur. Öyle Sa'din fetvası şeyi, duası müstecabıydı. Ne dedi bunlar için? öldürenler hakkında. Allahümme endimhum, hum thumme hudum. Bunlara nedameti yaşattır, ondan sonra bunları al. Hepsi diyor kılıçtan öldüler. Yen yani haydutlar öldürdüler, yen yani bir tane çıktı intikam aldılar öldürdüler vesaire. Hepsi kılıçta öldüler. Yen de savaşlarda öldüler. Evet. Onun için Hz. Osman el sünnet alimleri diyorlar ki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 Hak etmedin bu hatalardan dolayı. O zaman halifelikten tenazül et. Yani kendi nefsini ne yap? Hilafetten istifa et yani evet. bugünün diliyle. Hazreti Osman bak birincide ne kadar isabetliyse de kincide o kadar isabetli. Kan dökülmesin ama ben istifa etmem. Çünkü istifa etse bu sünnet olurdu. Her halifeye baş kaldıran her halife istifa derdi. Nasıl istifa etmişsin? Ne var? He? Bak sen Osman'dan iyi değildin. cennetten zennetten müjdelilmiş. Üçüncü aşik halifeydir istifa etti. Bu fitne açılmasın diye sabit kıldı. Bu da neydir? fıkıdı? İşte bir günde ne dediler? Mürsi'ye he? Mürsi Demokrasi yollardan çokunlukla seçilmiş. Sizin dininizle gelmiştir. Ama madem bizden değil biz dininize kifre ediyoruz, Demokrasiye kifre ediyoruz. Kendileri de kifre ettiler. Ayaklandılar biz değişiriz seni. İn. Anlatabildim. Yani bu nedir? Bu yanlıştır. Onu için Hz. Osman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 İsterler senden o canlayı çıkartsırlar, çıkartma. Hatta zordan senden çıkartsırlar üzerinden. Onun için Kaniş-i meşhurdur şeyde. Geliriz şimdi Cemal Savaşı'ndan. Ondan dolayı arkadaşlar Hz. Usman sabit kıldı. Sabit kılmanın, kılma, durmanın da, dik durmanın da bu mesele nedir? Hakiki İslamiyeti o şey yaptı. Eydir bu fitneler, sebepleri nelerdir onu dersen bitirmeden önce? Dedikçe bu fitnenin sebebi çok iyidir. Önce Hazret Osman Çimden sonra geldi? Hazret Ümer'den sonra. Hazret Ümer 10 sene nedir? Tam şedid bir adamdır. Şiddetten meşhuruydu. Yani Ebu Bakir radıyallahu anh ne derdi? Ben vitrimi gecenin öncesinde kırarım. Çünkü ben zayıf adamım. Belki geze kakamam. Hazret Ümer şiddetlidir. Hayır lan kazan en sonunda kılacağım. Her şeyi şiddet tanınır. Meşhuriydi. Onun için Hz. Ömer zamanında sahabeler toplumuna yapmıştı. Şiddetiyle tutmuştu. Hz. Ösman'ın tabiati daha farklı. Geldi ne yaptı? Genişlettin. Bu bir sebeplerden birisidir. Sonra toplum dedik ki Hz. Ösman zamanında ne oldu? Çok çelişti. Çok geliştiyse insanlar ne oldu?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 Bir kısmı tevil'e maruz şeydir, açıktır, bir kısmı bellidir. Hatta Abdullah Ubeydullah e, ibn Ömer, Hazret Ömer'in oğlu Ebu Lü'lu peşinden koştu öldürsün. O çen kendi, tuttu kendisini öldürdü de Lü'lu. Ondan sonra Hazret şey gitti, Hirmizan'ı öldürdü. Çünkü Hirmizan Ebu Lü'lu'nun neydir? Dostuydu. Zannetti. Onun da eli var bu meselede. Hirmizan de resmen Musulman olmuştur. Zahiren büyük liderlerden iyidir. Onun için onu mahpusa koydu. Ne yaparım? Karar verdi. Heyyeti topladı şurayı. Dediler bir kısmı dedi öldüreceksin. Kısastır bir musulmanı öldürmüş. Bir kısmı dedi nasıl olur öldürürsün. Hz. Osman Ömer üç gün önce ölmüş. Üç gün sonra olursun. olsun. Al-Hattab zor duruma düşer. Eee bir de üçüncü sahabeler dediler ki İslam'da mektülün velisi yok uysa velisi halifedir. Yani yöneticidir. Yöneticiye kalır. E İslam'da da veli affetmesi nedir? Kıssastan daha öyledir. Elm senin velisi kimdir? Halifedir Hazreti, Hazreti Osman'da. Hazreti da şefkatlidir. Affet şey. Ubeydullah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 şey ne dedi? Kas kuyuyu, kartta bir şiir diyor. Kas kuyuyu, ateşi yak, bunları attı ateşe. Çünkü neden? Ali'ye ilahtır dedi. Cürümleri vahimdi. Vehim olduğu için bu meseleleri Hazreti Ömer ne yaptı? Hazreti Osman, Hazreti Ali bunları yaptı. Şimdi bu kadar. Hazreti Osman öldü radıyallahu anhü.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 Yetmiş şansı var ise bir seferini zannedersin, yetmiş sefer hüsnünü zannedersin. Anlatabildim. Buları biz toplumda gelmeyelim. Ehli ilmin hakkını bilelim. Bu insanlar ayaklandılar Hz. Osman'a karşı neydiler? Bunlar? Dedik ki yen çıkarcı, yen manfaatçı,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 Mısır'da şu anda ne yapıyorlar? Yine İhvana saldırıyorlar. İhvan işte terördür. Fotoğraf getiriyorlar. Fotoğraf kara bir tane üzünü bağlamış taşların arkasından kurşun sıkıyor. İşte bu Rab al Adaviye'nin polise sıkışa sıkılan kuruşundur. O karayı orijinalını bir yerden buluyorsun. Bakıyorsun o karayı biraz daha arkadan almışlar.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 Onun bürosuna baltacılar gelmiş, bastırmışlar. Televizyonda haber yayıldı. İşte bu meşhurdur, İhvan basmış bunun içi kat. Bir bir apartmanda içi kat yeri var. Daram daram etmişler bunu. Telefonla canlı yayında. Telefonla kadın bağlanıyor ana spiker. İşte geçmiş olsun. Sizin ihvan böyle yapmış. Ne ihvanı dedi? Cizli kamera çekmiş, hepsi baltacıdır. Polis arabası getirmiş bunlar dedi. Şok oldu orada. Bilmeden ne bilsin. E Allah tapazını çıkarttı. Onun için biz bu dedikodulara gelmeyeceğiz. Bakın senaryo aynen yaşıyor. Fitneye gelmeyeceğiz. Hemen hayet alınmayacağız. Fitnenin akibeti vahimdir arkadaşlar. Bu kapı açıldı, girdin içine. Onun için fitneyi eşlemek iyi değil dedikoduyor. Onun için demişler yöneticiye baş kaldırılmaz. Vale malını alsa belini kırbaçlasa. Ama biz ne yaparız? Ha? Gidip yerinden tahkik eder. Bu yönetici bu hata yapıyorsa bunun islahen deneyi neyi var? Adımları var. Emir bil ma'ruf var. Ney'en min kar var. Mu'ize hasene var. Alimlere gideriz şikayet eyla. Alimlere uyan. Ama çıkıp her yerde dedikodu yapmak bu Müslüman topluma olmaz. Fitnenin yoludur. Allah hepimizi fitneden uzak tutsun. Evet, Fitneye evet. bizi alet etmesin.